Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdihillâhu fe lâ mudille le ve men yudlil fe illallah vahdehu lâ şerîke le ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûluh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 Fenne hayral kelami kelamullah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdesatuha ve kul muhdesetin bid'ah ve kul bid'atin dalalah ve kul kardeşlerim İmam Ebu Zekeriya Neveri rahimehullah'ın Riyadü's Salihin adlı hadis kitabını şerh etmeye söylenenleri idrak etmeye ...anlamaya, çalışmaya devam ediyoruz. Fadbâb-u fadl-i ...zâfetül Müslümanlar arasında sahip olanların, miskin olanların, ...fakir olanların ...fazileti bahsi. Yani ...Allah katında arkadaşlar, bu bapta gelecek hadis. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, kıyamet gününde ...semin, göbekli böyle ağır bir adam ...getirilir. Ve Allah'ın katında diyor sivri sinek kanadı kadar ne yapmaz? Gelmez. Yani ölçüler, çünkü ölçüler değişik. Çünkü teraziler değişik. Bugün insanlar neyle değer veriyor insanlara? Para, mal, mülk değil mi? Şan, şöhret. Ama ahirette kişiye değer verecek ne? Ameli. Salih ameli. Allah ﷻ ki Allah ﷻ talaoui tut, beraber ol, kimlerle beraber ol, aladin eduona rabbı arzlayarak, sabah. Ve akşam Rablerine dua edenlerle birlikte oluyor. Sabah ve akşam Rablerine dua eden, tabii buradaki dua tevhid derslerinden hatırlıyorsunuz. Hem ellerini açarak isteme duası hem de ne duası arkadaşlar? İbadet duası. Dua ikiye ayrılır. Değil mi? Bir dua bildiğimiz insanın niyazda bulunması tam Türkçesiyle. Allah'ım bana şunu nasip et, bunu ver demesi. Bir de İbadet. insanın yaptığı her ibadet aslında bir nedir? Yani Sen namaz kılarak ne istiyorsun Allah'tan? Onun rızasını istiyorsun. Oruç tutarak ne istiyorsun? Onun cennetini istiyorsun. Bu sebeple dua kelimesi ikiye ayrılır. Dua ifadesi, ibadeti ikiye ayrılır. Ne diyoruz ona biz? Duaul mesele ve duaul ibadet. Vela ta'du aynâke anhum turidu zînetel hayâti d-dunyâ. Dünya süsünü, dünya zeh... Ziyafetini isteyerek sakın diyor yüzünü onlardan çevirme. Onlarla beraber ol. İnsan gezdiği kişilerle bakacak şöyle bir tartacak. Kimlerle geziyorsun sen? Kimlerle beraber oluyorsun? Kişi di arkadaşının dinimiz üzerinde Aleseh klasa. Allah farz ediyor Peygamberini sen onla, kimlerle beraber ol? Sabah akşam sabah da akşam raptlerimi raptlere dua edenlerle. Dünyası isteyerek, ziynetel hayatı dünya, dünyanın güzelliğini isteyerek, zaten onlardan yüzünü çevirme, gözlerini çevirme, gözlerini alma. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Kalbini, bizi zikretmekten alıkoyduğumuz, gaflete boğduğumuz kimselere itaat etme. Onların peşinden gitme, onlarla beraber olma. اتبع هواه هواه هواه هواه هواه هواه İşi azgınlık olan, taşkınlık olan Hiçbir işi haddiyle yapmayan insanlarla beraber olma diyor. Allah-u Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ya, Ticaret mi yapıyorsun? Evet yap ama bitir. Artık o adamla kardeş olmanı o adam Allah'a isyan ediyor. Rabbini isyan ediyor. Kalbi Allah'ı zikretmekten ne olmuş? Unutulmuş, hapsolmuş kalbi Allah'ı zikretmiyor. Hevasına uyan bir adam. Diyor ki, bunlara ne yapma? İtaat etme. Bunlarla beraber olma. Başka bir ayette Allah diyor ki, Peygamber, Peygamberine, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اِلٰى مَا مَتَّعْقَ بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının çiçeği olarak diyor Allah. Süsü olarak. Dünya süsünü çiçek olarak ifade ediyor Allah bu ayette. Niye? Çünkü arkadaşlar çiçek nedir? Mesela lale şey var geçen İstanbul'da, Nisan ayında lale, lale devrimi, lale işte festivali. festivali, lale şenlikleri her tarafta ilanlar var. İşte insanlar gidiyorlar, alıyorlar, saksılar, ekiyorlar filan. Böyle filizleniyor filan. Bir bakıyorsun bunun ömrüne kadar? Direkt. Direkt. Yani bir çiçeğin en fazla ömrüne kadar oluyor arkadaşlar. Üç ay, beş ay, altı ay veya belli bir süre sonra bitip gidiyor. Allah sana da diyor ki, kendilerine diyor nimet olarak böyle dünya süsü olarak hayatın süsü olarak vermiş olduğumuz insanlara diyor, gözünü çevirme, onlara rakma. Yani ölçün onlar olmasın. Özentin onlar olmasın. لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ Zira biz onlara bu süsü çiçeği, dünya güzelliğini niçin verdik? لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ İntihar etmek için. Dünya hayatında onları tınar etmek için verdik. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ abqa. Rabbinin rızkı ise nedir? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, daha hayırdır. Ve <gülüyor> ebka bakidir, daimdir. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı, hoşuna giden bir şey gördüğü zaman ne diyordu? dünya ile ilgili hoşuna bir şey gidiyor Aleyhisselatü Vesselam, görüyor. Bugün de biz ne yapıyoruz? Biz de görüyoruz. Vay diyorum ya. Herkesin bir neyi var? Dünyaya bir arzusu var. Canının çektiği, istediği dünyalık bir şey var. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey o zaman? Allahümme innel aişe yata la Ayşe, illa aişe al ahira. Allahümme innel aişe aişe al ahira. Ne demek? Kendini gerçek teselli ediyor. Ha? Gerçek, hayat, hayat. gerçek hayat, ahiret hayatı. Gerçek hayat, yani Gerçek sefa. Gerçek izzet. Gerçek mutluluk, ahiret hayatıdır. Bunların hepsi fani. Bir gün böylesin, ertesi gün böylesin. Hepsi zahir olacak, gidecek.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 Geçtiği için o hayatın hiçbir tadı olmaz. Değil mi yani? İnsan şöyle düşünse, ölüm ve hastalık, çocuk gibi oluyorsun. Bebeklik günlerine geri dönüyorsun, böyle bakıyorsun ya diyorsun bu adam on sene önce camiye geliyordu, yaşlı amca ezan okuyordu, caminin kapısını açıyordu. Şimdi bir görüyorsun mahallende tekliği dişi kalmış, boynunu tutamıyor, nasılsın diyorsun cevap vermiyor, altına ıslatıyor yemeğini, biberondan şeyler veriyorlar. Sen 15-20 sene önce işçilerine hükmediyordun, bağırıyordun, kızıyordun, telefonları duvara patlatıyordun, vuruyordun. Ne hale geldin değil mi? Demek ki arkadaşlar, aleyhissalatü vesselamü'l-l-l-l-b-i inmen aysa, Ayşe, aysa'l-ahida. Evet. Bu bahsetteki hadisler de inşallah önümüzdeki hafta var Hava sıcak bu akşam. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Aşhaban la ilahe illa amt. Astaghfirullah ve